...tüm Türkiye'de... ...tüm Türkiye'de... ...çözümü seç, öne geç... ...Çözüm Dergisi dershaneleri... ...gıda ve sağlık mafyasının... ...korkulu rüyası haline gelen... ...Uğur Düzdar... ...mübarek Ramazan ayını fırsat bilip... ...gıda maddelerine zam yapan... ...gözü dönmüş... ...iş yeri sahiplerini basar... ...başkın sırasında gözü dönmüş adam... Etiketlere zamlı yeni fiyatları yazmaktadır. Evet Ramazan ayı geldi şimdi. Bunu fırsat bilip ne yapıyoruz? Hemen etiketlere zamlı yeni fiyatları yazıyoruz. Müşteri gelmeye başlamadan bir dakika. Pirincin kilosu neymiş? İki milyon. Cık, çok az canım. Ramazan'da böyle fiyat mı olurdu? Bakayım şunu şöyle bir dört milyona yuvarlayalım. Değil mi? Etiketinin arkasında da şunu. Dört Milyon. Evet sonra en çok ne satılır Ramazan'da? Ayçiçek yağı. Bakayım. Beş kilosu on iki milyon. Dur bunu da şöyle on sekiz milyon yap. Yok canım bu çok az oldu. Şunu şöyle bir düz otuz milyona yuvarlayalım. <gülüyor> evet. Bu da yakıştı. Şöyle zamli fiyatları da çevirdik mi? Yahu var ya. Yahu ben bu Ramazan ayını çok seviyorum. Zam yapmak için harika fırsatlar sunuyor insana. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Ramazan? Ulan ne az bir oldu ya Ramazan. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Hemen etiketlerin arkasını çevirelim, eski fiyatlar görürsün. <gülüyor> evet buyurun. Ne yapıyorsun burada? Oyyy! Hoş gelmişsiniz Uğur Efendi Bey. <gülüyor> ne o? Ramazan alışverişine mi çıktınız? Hayır, Ramazan baskınına çıktık. Ulan oğlum otur evinde orucunu tut yavrum. Mübarek ayda baskına çıktık. <gülüyor> Bu pirinçin kilosu kaç lira? İki milyon Uğur Bey, valla sudan ucuz. Sudan ucuzmuş? Lan suyun kilosu beş yüz bin lira be. Hı? Neresi sudan ucuz? <gülüyor> Yanlış anladınız. Sudan ucuz dediysek yani Sudan'da daha ucuz anlamında söyledim. Hani o Afrika'daki Sudan var ya. Yani <gülüyor> burada pirinç daha ucuz. onu ne? Çetin. Nasıl yani? Hakkınızda olabilir. ihbar var beyefendi. Mübarek Ramazan'a girerken her şeye zam koymuşur. Oh Rica ederim. Ne münasebet. Yalan vallahi. Uğur Bey yemin ediyorum yalan. İnanın yani. Yani bırakın zammı. Yüzde yüzlere varan indirim bile yaptık. <gülüyor> Bakın etiketlerin arkasındaki fiyatlar Ramazan'dan önceki fiyatlar. Ne diyor? Gördüğünüz kimin pirinç 4 değil Şimdi Ramazan dolayısıyla 2 milyona indirdik. Efendi, Sen kimi kandırıyorsun be? Az önce seni fiyatları değiştirirken gizli kameraya çektik. Aaaa! Aa, aa. Ya Allah Allah olur mu Uğur Bey? Şu mübarek Ramazan günü... Yani bana iftira atıyorlar. Montaj bunlar montaj. <gülüyor> ne montajı be? Kamerayla çektik diyorum kamerayla. Hı? Bak bak görüntüler burada. Aha bu sen değil misin he? he? Sen değil misin etiketleri değiştiren şuradaki adam? Hayır hayır bu ben değilim. Değilim efendim. Yani Avrupa Birliği'ne girmek nasip olmasın ki bu ben değilim. <gülüyor> bu kamera kesinlikle bana iftira atıyor. Kardeşim nasıl sen değilsin ya? ya bu basbayağı sensin işte. Yani koskoca Uğur Düzdar. Oruçlu ağzıyla yalan mı konuşuyor Rica ediyorum Uğur Bey. Siz oruçlisiniz de biz değil miyiz yani mübarek gün insanı itam altında koyuyorsunuz? Yani biz de oruçlu ağzımızla zam yapacak değiliz herhalde. A -a evet. Tamam. Görüntüdeki bu adam bana hafif bir benziyor. Bu da Burni. Ama bu ben değilim canım. Ee, biliyorsunuz insanlar çift yaratılmışlardır. Belki de bu adam... Benim ikizimdir, bilemiyorum. <gülüyor> Allah Allah. Yoksa, evet evet, evet Bu karalardaki kesinlikle benim ikiz kardeşim. <gülüyor> Allah bir yaşındanken kaybettim şimdi seni. O gün bu arıyorum. Allahım sonunda kardeşim'i buldum Uğur Bey. Evet dinleyiciler. Yani <gülüyor> yani olur da bu kadar olur. Adam milyonların gözü önünde. Kendisine ikiz kardeşim diyor, yani kıvırdıkça kıvırıyor. Ya kardeşim, biz araştırdık. Senin kardeşin falan yok. Ailenin tek çocuğuymuşsun. Ne ya Ramazan'daki gıda fiyatlarındaki artışa el koyan Uğur Düzdar... ardarda arda gelen zam ihbarlarını değerlendirmeye alır... ...ve aldığı bir ihbara göre de yumurtaya çok zam yapan bir yumurta şeklini basmaya gider. <gülüyor> çocakta mıdır? Hayret ha! ha, ha. Aa, bak, bak, bak, bak bak bak bak Uğur yumurta almaya gelmiş bak bak bak, bak, bak, bak. Hayret ya! Buyurun, buyurun yumurta mı lazım? Doğrudan efendi bak bak bak bak Hayret ya! Evet şu anda zam yapan yumurtacıdayız dinleyiciler beyefendi. Ayıp günah değil mi kardeşim? Şu mübarek Ramazan günü yumurtaya zam yapıyorsunuz ha? Yani ortada fol yok yumurta yok. Enflasyon desen o da yok. Vallahi kardeşim biz bu yumurtayı tavuklardan alıyoruz. Ahmet'e tavuğu babaya. Maalesef zam mı? Aha bu tavuklar yaptı. E tavuklar zam yapınca biz de yapmak zorunda kaldık. Ama şu tavuklara yem getir yavrum. <gülüyor> Sen kimi kaldırıyorsun kardeşim ya? Lan tavuk zam yapar mı? Tavuk mu be? Vallahi şu ana kadar ben de öyle zannediyordum ama bu tavuklar bir acayip çıktı Uğur Bey. Anlamadım nasıl yaptın lan? <gülüyor> Ama bu tavuklar niye zam yapıyor? Bak Ahmet de bilmiyor. Evet şu kadarlık televizyonculuk hayatında... ...o kadar saçmalık duydum ilk defa bu kadarını duydum. Kardeşim Ramazan geldi diye bala da zam yapılmış. Yani eğer senin dediğin gibiyse baldaki zamları da arılar yaptı. Ha, bak kendiniz ne güzel dedunuz Arılar da bala zam yapmış. Tavuklar niye yapmasın Nur Bey? Ya Ahmet, hazır balazam gelmişken balcılıkta mı yapsak oğlum babaya kovan getirin? Yani ne? tam bir dinleyiciler, tam bir yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı hikayesi. <gülüyor> Vallahi Uğur Bey evladım 45 yıllık tavukçuyum, daha bunu çözemedim. Ahmet, Ahmet, o horoza sor bakayım, tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan, ne diyor Oros? <gülüyor>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 Puanımı bir yılda tam 59 puan arttırdım. Ben, ben Yunus Özdemir. Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Nazar etme olur, çalış seni de olur. Giderseniz çözüme, kazanmak kolay olur. Hop